Melekler demişti ki, ''Ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelimeyle müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır.'' Bu ayetten itibaren 62. ayete kadar Hz. İsa'nın dünyaya gelişi, özellikleri, görevi, kendisine tuzak kurulması ve Yüce Allah'ın katına yükseltileceğinin bildirilmesi hakkında bilgi verilmekte, Resulullah'tan bu hakikatleri inkar edenleri karşılıklı lanetleşmeye çağırması istenmektedir. Bu konularda Kur'an-ı Kerim'in başka surelerinde de açıklamalar bulunmaktadır. Ancak toplu bir bakış sağlamak üzere, İncil'lerde ve Kur'an'da Hz. İsa hakkında yer alan bilgilerin burada özetlenmesi yararlı olacaktır. Hz. İsa, Hristiyanlıkta ve İslam'da hem İsa hem de Mesih olarak adlandırılmaktadır. Fakat Kur'an'ın ifadesiyle, Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir, Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Hristiyanlıkta ise o Tanrı'nın oğlu, dolayısıyla Tanrı kabul edilmektedir. Batı dillerinde İsa Mesih'in karşılığı Jesus Christ'tir. İsa karşılığında kullanılan Jesus isminin aslı İbranice'de Yahve Kurtuluş'tur. Yahve Kurtarır manasına gelen Yehoşua'dır. Bunun kısaltılmış şekli olan Yeşua kelimesi Grekçe'ye Iesous, Oradan da Latinceye Eesus biçiminde geçmiştir. Hristiyan Araplar Yesu kelimesini kullanmaktadırlar. İsa kelimesinin Arapça olduğunu ileri sürenler olmuşsa da Müslüman dilciler genellikle bu kelimenin İbranice veya Süryanice'den geldiğini kabul etmektedir. Mesih sıfatı karşılığında kullanılan Krist kelimesinin aslı ise Grekçe Kristos'tur. Christos. Arapçadaki Mesih kelimesinin kökeniyle ilgili olarak değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bunlara ilerleyen bölümlerde değineceğiz. Kur'an-ı Kerim, Hz. İsa'nın doğum yeri ve doğum tarihi hakkında bilgi vermemektedir. Hristiyan ilahiyatında İsa'nın dünyevi hayatından çok ölümü, dirilmesi ve göğe yükselmesi önem taşıdığı için, sahih sayılan bugünkü İncil'lerde dünyevi hayatı üzerinde fazla durulmamış, onun bu yönünü öne çıkaran, çocukluğu ve gençliği hakkında bilgi veren İncil'ler ise sahih kabul edilmemiştir. Mevcut İncil'lerde, onun beyt de dünyaya geldiği kaydedilmekle birlikte nasıralı olarak takdim edilmektedir. Dolayısıyla bu ifadeler arasında çelişki bulunup bulunmadığı tartışılmıştır. Hazreti İsa'nın doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, miladi başlangıç olarak kullanılan tarihin yanlış olduğu kabul edilmektedir. Bazı tarihi bilgiler ışığında yapılan araştırmalar, onun doğum tarihinin milattan önce 5. yılın sonu veya 4. yılın başı olduğunu göstermektedir. Hazreti İsa'nın doğduğu ay ve gün hakkında da kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Batı kiliselerinde İsa'nın doğum günü sayılan 25 Aralık ise milattan sonra 4. yüzyılda uzun tartışmalar sonunda kabul edilmiş bir tarihtir ve esasen İsa'nın doğumuyla alakalı değildir. 25 Aralık Roma İmparatorluğu'nda güneş İlahı Mitra'nın bayramı olarak kutlanıyordu. 4. yüzyılda Hristiyanlar Malaki kitabında yer alan "Fakat size ismimden korkanlara Salah Güneşi kanatlarında şifa olarak doğacak." ifadesini Hz. İsa olarak yorumlamışlar. Güneş ilahı Mitra'nın yerine Salah Güneşi İsa'yı koymuşlar ve bu günü Noel olarak kabul etmişlerdir. Diğer taraftan Doğu ve Ermeni kiliselerinde 6 Ocak Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'nın İmran ailesine mensup olduğu ve bu ailenin Allah tarafından seçilip üstün kılındığı belirtilmekte, İsa'nın annesi Meryem'in babasından İmran ismiyle söz edilmektedir. İncillerde ise Hz. İsa'nın annesi Meryem'in annesinden ve babasından söz edilmemekte, Zekeriya'nın hanımı Elizabeth'in kız kardeşinin çocuğu olarak belirtilmektedir. Meryem'in annesinin adı İslami kaynaklarda Hanne, Hristiyani kaynaklarda Anna şeklinde geçer. Matta ve Luka İncil'lerinin Hz. İsa'nın şeceresini çelişkili biçimde verdiği görülmektedir. Matta'nın verdiği soykütüğü listesinde Hz. Davuttan İsa'ya kadar olan bölümde 28 isim varken Luka'nın verdiği listede bu sayı 41'dir. Diğer taraftan Şecerenin bu bölümüyle ilgili isimlerde de farklılıklar vardır. Üstelik İsa'nın babasız dünyaya geldiği kabul edildiği halde, her iki liste Meryem'in nişanlısı Yusuf'la son bulmaktadır. Birbiriyle çelişen bu iki listeyi uzlaştırmak için, Matta'daki listenin Dülger Yusuf'a, Luka'daki listeninse ise Meryem'e ait olduğu ileri sürülmüştür. Fakat bu tevil, çelişkiyi izah etmekten uzaktır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızda Ali İmran Suresinin 45. Ayetinin tefsirine bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren